Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında Ömer Madra ile birlikte uzatayı konuşmaya devam ediyoruz bu haftada. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, merhaba. Ee, geçen hafta Ömer Bey ile e, tutunamayanların yayınlanma ve ön sözünün yazılma sürecinden bahsetmiştik. E, benim bu hafta aslında sizinle konuşmak istediğim e, 70'lerdeki e, Türkiye solunda aslında tutunamayanlar... ...devrimciler tarafından... ...ya da solcular tarafından... ...çok da böyle... ...ne diyelim... Muhteber bir eser gibi... ...aslında içinde bulunan eleştirilerden dolayı... ...hatta işte... ...Küçük Burjuva Aydınlı... ...işte mesele edinmesi... ...Küçük burjuva, ...her ne kadar kitap bunu eleştirse de... ...buna kahraman yapması... ...ve benzeri açılardan... ...biraz eleştiriliyor... ...aslında... Ama yani siz de o kuşağın içerisinde yani bu kitabı e, hiç bunlar rahatsız olmayarak... <gülüyor> ...ne diyelim içerik ve biçim okuması <gülüyor> gibi. E, yani kendi kuşağınızdaki alımlanması... E, ...tabii ki sizin kendi tecrübeniz açısından söylüyorum bunu. Ve işte Oğuz Atay'ın Türkiye'deki Aydın'a bakışı. Çünkü ilk programda demiştiniz ya işte bu bizim hikayemiz. Evet, yani evet. okuduğumuzda biz bunu hissediyoruz diye... Evet yani şimdi geçen haftaki programda konuştuğumuz gibi hem olağanüstü olumlu hem de olağanüstü trajik aynı olay var. Yani bir tanesi Oğuz Atayı tesadüfler sonucunda keşfedip e, heyecanlanarak onun değerini kavrayabilmek kısmen de olsa ve ondan sonra da onu Türkiye'de okuruna e, kavuşturabilmek öldükten sonra bile olsa. Bir de tabii trajik olan bir türlü bunu kendi yaşarken yapamamış olmanın verdiği sıkıntı var. Yani e, müthiş bir sınıfsal analiz e, gene tutunamayanların. Evet. Oğuz e, bütün eserleri e, arasında iletişimde çıkan e, o tutunamayanlara yazdığım ön sözde. İki ön söz var işte birini de geçen hafta da gene konuştuk Enis hmm. Batur'un da çok derinlikli bir ön sözü var. Yani beraber benim yazdığımda da şöyle bir cümle vardı. Yani Oğuz Atay ölümünden önceki yedi yıl süresince adeta malı bir tempoda çalışarak bir bir ardından e. çeşitli dallarda işte oyun da var, deneme de var işte bir bilim adamının romanında olduğu gibi biyografik bir çalışma da var hikayeler de var, hikayeler var ki hikayeler de eşsizdir çok, yani çok, bence ondan bence bahsetmeden olamaz yani bu Bormetenga mesela yani bir Türk edebiyatının korkuyu Türkçe'den, beklerken de, de şaheserlerinden biri evet, olsa kesinlikle. gerekir ve tarz olarak da farklı tarzları kullanan birisi ve büyük bir ustalıkla kullanabilen yani geçen hafta bahsettiğimizde işte bu Joyce, gibi, Proust gibi bilinç atışı, akışı tekniğinin dışında da çok acayip tabii. kafkasal şeyler filan da var ve Bence en çok da Kafka'ya yakışan tuhaf ağır mizah da var. Çok. Yani çok ağır bir mizah da var. Şimdi işte birçok eser verdi ama sağlığında yeterince tanınmıştı denemez. Hatta ölümünden altı yıl sonra gün ışığına çıkarılan ki bunda payımın olduğunda düşünüyorum. Benim çok mutluyum. O eşsiz günlüğünde kendisinin daha yaşarken unutulduğunu söylüyor. Şimdi bunun sebebini de analize etmeye çalışmışım. Kendime göre işte senin soruna da uygun şekilde sınıfsal, yani evet. sınıf tahlili çok önem taşıyan bir şey benim için hala. Evet doğru. Ee, yani aydın sınıfı içinde, liberal sınıf içinde yer alıyordu Uzatay ve o sınıfın derinlemesine tahlilini yapıyordu. Biraz karamsar biraz acı çokça güldürücü demişim aydınsı bir tahlil işte aydınsı entelektüel evet, <gülüyor> evet. tüm romanlarının öykülerinin ve oyununun ana konusunu bu meselenin oluşturduğu söylenebilir bence böyledir Tabii, yani zaten bir bütün yani entelektüel e, sınıfın e, analizini yapıyor. Ön sözde söylemediğim bir şeyi birazdan söyleyeceğim Peki. ama devam edeyim. <gülüyor> e, öylesine bir irdelemedir ki bu sonunda ortaya hiç de küçümsenemeyecek boyutta bir tırnak içinde aydınlar destanı çıkmıştır. Hatta gene tırnak içinde bir aydınlar marşı değilse bile tutmuş şarkıları yazmıştır işte. Oğuz Atay. Durum bu noktada çatallaşmaktadır işte. Bütün bunları okuyan içinde aydınlar birdenbire billur bir boy aynasında çırılçıplak verirler kendilerini. Korkunç bir durum canım. Utanç verici. Üstüne üstlük sahnenin ortalık yerinde öyle durup dururken pat diye düşüveren bu mühendis bozması çok da iyi yazmıyor muydu size? Alın bakalım demişim. Şimdi orada söylemediğim şey şu. Yani... Kötü bir rüya gibi bir şeydi bu diye devam etmişim. Bir karabasan bile sayılabilirdi. Yani gözlerimizi derhal yeniden yumup rüyasız, deliksiz, hasetsiz yeniden uyumaktan başka çare yoktu. Allah hepimize rahatlık versin demişim. Yani en iyisi unutmak işte o yüzden unutulduğu gibi bir üstü örtülü bir örtük bir suçlama var verdi de ya yani Allah rahatlık verdi tutunamayanların ilk cildinin basılmasının üzerinden 15 yıla yakın zaman geçti bu ön sözü yazdığım zaman işte yaşantının fazlasıyla yoğun ve tırnak içinde olaylı geçtiği bizimki gibi ülkelerde 15 yıl bir ömre bedeldir diye şimdi yani şöyle bir şey var benim benim dünyaya bakışımda çok büyük rolü olmuş olan insanlardan bir tanesi dünyanın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden yani söylemiyle eylemi daima birlikte gitmiş olan dil bilimci felsefeci siyaset bilimci Noam Chomsky'nin eee Neredeyse Oğuz Atay'dan da daha derinlemesine etkileyen beni bir makalesini okumuştum 1967'de yanılmıyorsam New York Review Books'ta yayınlanmış nasıl benim elime geçti internet yoktu filan hiç bilmiyorum bir arkadaşım yollamış olabilir kopyalayıp filan derginin kendisi miydi onu bile hatırlamıyorum yalnız ''The Responsibility of the Intellectual'' diye yani Aydın'ın, entelektüelin sorumluluğu. Bu sorumluluk meselesi tayin edici önemde bir kelime ve kavram bana sorarsanız ve Oğuz Atay'ın da en belirgin yazısında da en belirgin olan kavramlardan bir bu. Hiç kelimesi geçmese bile öyle. ...yani entelektüel sınıfı... ...liberal sınıfı... ...yani Chomsky diyor ki... ...işte entelektüel olmak... ...okur yazar olmak... ...hoca olmak vesaire... Ya ...gazeteci yazar neyse işte... ...olmak... ...belli ayrıcalıkların... ...sonucundadır... ...iyi okullarda okumanın... ...verdiği bir şey... ...ve bu... ...ağır bir sorumluluk getirir... ...karşılığında... İşte devletin bütün hakikatleri örtmesine, bütün adaletsizlikleri kapatmasına hiçbir zaman entelektüellerin şey yapmaması gerekir. Daima karşı çıkması ve bununla mücadele etmesi gerekir diyor. Bu Okuduğumdan bu yana bana işte 68 kuşağıyım ben. Büyük bir yol gösterici kavram olmuştur. Zaman zaman dönüp bakıyorum hakikaten... ...o zaman anladığımdan daha da derinlikli... ...çok katmanlı bir makaleymiş filan. Irak Savaşı'na istilaya giden günlerde yeniden okumuştum... ...zaman zaman dönülüyor filan. Şimdi Oğuz kendisinde de gerek tutunamayanlar ...özellikle bu işte şarkılar bölümünde... ...ama diğer bütün oyunlarla yaşayanlar kitabında... ...ve tehlikeli oyunlarda da benzersiz bir şey var... Mizahla karışık e, aydınların ihanetinden bahsediyorum. Yani. Bunu ön sözde söylememiştim ama evet. yani, yani sorumluluklarından kaçtılar demiyor ama okuduğunuz zaman bütün kitaplarında onu anlıyorsunuz ve mesela bir bilim adamının romanını neden yazdığını sonradan düşünüp buldum ben mesela kendime göre biliyorum. Evet. İşte evet. o sorumluluğun şey yani. Örneği. Örneği olarak yani kendisine verilen ayrıcalıkları nasıl e, muhalefet ederek ama aynı zamanda işte toplumu elinden geldiği ölçüde e, aklının erdiği ve dilinin döndüğü ölçüde yönlendirmek, eğitmek ve karşı, e, şey temel kavram e, haksızlıklara, adaletsizliklere de karşı çıkmak anlamında işte bir bilim adamının romanında çok net olarak görmek mümkün. Yani en önemli eseri evet. o mudur bilmiyorum ama tavrını oradan şey yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla mesela bizim kuşakta özellikle de tırnak içinde solcu kesimin fazla hoşlanmamasının sebeplerinden biri de bu olmuş olabilir Oğuz da Çünkü kuvvetli bir sınıfsal eleştiri getiriyor. Yani hadi ulan yürü artık üstüne düşeni yap diyor yani evet. dar anlamda solculuğun verdiği saçmalık ayrı bir mesele bir de hiç kıpırdamayan işte Allah rahatlık versin verdi de yani uyumayı şey şimdi tabi ön sözde şunu da eklemişim işte bir e, ömrü tamamladık bizde ve işte yeni ve sağlıklı bir kuşak yetiştirdik bu arada pırıl pırıl umutlarla diye devam ediyorum ben Sağlıklı diyorum çünkü Oğuz Atay'ın eseriyle ilgili bir de sağlıksız değerlendirme yapılıyordu gibime geliyor. Evet. Yani onun her satırına sinmiş olan korkunç mizahı sanıyorum bazı insanlarda derin bir sinik tavra yani inançsızlık demiş ama iyi bir laf sinik. değil. Evet. Sinik lafı daha doğru ee, bence şimdi düzeltiyorum kendi <gülüyor> ön de. Sanıyorum bazı insanlarda böyle bir sinik tavra kaynaklık etti. Bunda biraz haksızlık var. Çünkü o zaten nedenli karamsar ve ölümle iç içe olursa olsun her zaman umudu barındırır içinde. Canım insanlar der hep. Yani batıcıl Aydın tipini bulamazsınız onda. Yani evet, Türkiye gibi ülkelerde, üçüncü dünya mı desem ya da işte batıda olmayan ama batı demokrasisini iyi kötü benimsemiş olan ülkelerde ki Aydın tipi ki kaldı ki yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta sonra gerekse Britanya'da, Finlanda ve Fransa'da da e, Julien Benda'nın da söylediği o aydınların ihaneti çok belirgindir. Yani şimdi de görüyoruz yani muazzam bir satışa getiriyorlar yoksul kesimleri filan. O yüzden de dünyanın hali <gülüyor> bu durumda. Yani onun kitaplarını daha sağlam bir değerlendirmeye tabi tutmak için de artık yeterli bir süre geçmiş olduğu umulur. İşte bütün bu sebeplerden ve başka sebeplerden dolayı ölümünden 7 yıl sonra Oğuz Atay'ın yaşama şansı çok artmış durumda demişim. Yani böyle bir reaksiyon yaratması, tepki yaratmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Oğuz Atay'ın dahi denebilecek bir şeyi var. Yani hakikaten tanıdığım yani çok tanıdığım tek Noam Chomsky olduğunu düşünüyorum. Fakat Oğuz'u da tanışsaydım dahiye, jeniye yakın bir kavramdan bahsetmek mümkündü. Çünkü bu sadece tutunamayanları alırsak mesela bu e, şarkılarda başına, özellikle evet, dün bugün kullandığı yarın... şey yani Osmanlıca olan hakimiyeti de eski akıl Türkçe. almak. Eski Öz Türkçe'ye <gülüyor> de ve yani her, her şeyi ile. biçimlendirebiliyor yani biz şeyi de kullandık mesela. Evet söylemiştiniz ee, biz de dinlemiştik Osmanlıca derslerinde. Gazetede, evet cana Osmanlıca dersleri olurken <gülüyor> <gülüyor> Ilmi İlmihal'den evet birinci kitap Hilkat Doğuş yani bab bir ...bidayette cemiyet vardı... ...cemiyet ne halk edilmişti... ...ne de halk edilmemişti... ...yani, yani toplum... ...ne yaratılmıştı ne de yaratılmamıştı... ...diye başlayan... <gülüyor> ...ve evet, evet, kitabı mukaddes... Gibi. ...kitaplarına gönderme... ...yani evet. onların hep hem kurgularını... ...hem dillerini hem anlatılarını tamamen... ...kendisi yeniden kuruyor... ...yeniden yazıyor evet muazzam bir şey yani... Evet, ...bütün bunlara hakim olup bunların hepsini... ...yeniden üretebilmek ve bunu oldukça... ...dünyevi bir şekilde yapıyor aslında... Ben Belki de yani insanları en çok rahatsız eden şeylerden birisi buydu. Siz bunları alıp işte cumhuriyet ideolojisini, cumhuriyetin tarih tezlerini, işte dil tezlerini, sonra kutsal kitapları, e yani ya da bir milleti ya da bir ulusu yaratırken ki bütün kutsal şeyleri alıp yeniden ürettiğinizde aslında onları bütün o kutsallıktan da tamamen Arındırmış oluyorsunuz. Evet, bir yani o yüzden evet tamamen yani, yani. laysize ne diyor? Yani devrimci. Yediğim, yani. Evet, devrimci bir şey kullanmak, devrimci bir yöntem kullandığını söylemek mümkün. Hatta e, oyunlarla e, e şey tehlikeli yani. oyunlarda, pardon, özellikle de e, şey var, insanlığın ölümü bölümü. Yani artık dayanılır İnsanlık komiklikte öldü. ve dayanılmaz yani. dayanılır komiklikte de değil trajik komik trajik. yani gazete ilanı halinde insanlığın ölümünü ölüm ilanı halinde veriyor eksiz bir şey yani. Evet evet zaten sanırım bütün büyük yazarlar çok ileri görüştüler. Yani bugün birisi bunu yapsa bize hiç tuhaf gelmez sanırım. Evet. İnsanlık öldü diye gazeteye ilan verse. Hiç kimse de bunu yapan kişi deli midir ya da niye böyle bir şey yapıyor diye sanırım sorgulamaz gibi geliyor bana. Evet kimse de o yüzden sonra artık denemese iyi olur. <gülüyor> ya da şey gibi sonra. korkuyu beklerken de hiç evinden çıkmadan işte tıpkı açık öğretimde olduğu gibi evinde her şeyi öğrenmesi, evinde işte bilgilenmesi, tamamen evin içine sıkışıp kalması, oradan hiç çıkmaması yani neredeyse internet keşfedilmiş ve orada bir hayatı kuruyormuş gibi. Evet. İşte Mesela... tabii o olan klostrofobi. Evet şey yapmadan insanı boğmadan da anlatıyor olması da korkuyu beklerken de öyle yani müthiş bir. Evet çok zekiçe. Peki bir, bir de şey sormak istiyorum Ömer Bey yani e, sizin kuşağınızdaki uzatay algısı e, tamam bir de şey de konuştuk siz zaten uzatay'ın çok büyük bir ilgi göreceğini düşündüğünüzü söylemiştiniz fakat yıllar içerisinde bu ilgi e, bambaşka şeylere de dönüşmeye başladı yani bir tutunamayanlar fanları mı diyeyim? Ya da böyle e, tutunamayan olmak ve tutunamayan yani Atay'ın izinde giden bir edebiyat da var. Onu da biliyoruz. Çok T taklidi oldu evet. evet yani çok sayıda benzer roman yazıldı ama belli yani maalesef o kadar orijinal bir eserden sonra o üslubu tak çok büyük bir taklit imkanı veriyor isteği de veriyor açıkçası insana. ...çok büyük bir ustalık ve kıvraklık var... ...çünkü komik de ve trajik de... ...trajikomik... ...ironi var... ...hepsi var... ...ama tabii hemen yansıyor... ...onun kadar iyi olmadığını... ...şimdi isim vermeye hiç lüzum yok Berek ama birçok şey yaptık... ...bu dediğin nokta önemli... ...ama benim senmesi de... ...yani önemli yazarların... Hı hı. ...önemli entelektüellerin... ...her zaman böyle bir şeyi olmuştur yani toplumda e, takipçileri bu anlamda e, olmuştur. Tabii karşı çıkanlar da aynı şekilde herhalde. Yani o kadar komik şeyler oldu ki mesela ben işte gerek radyo gerek kendi yazdığım kitaplar şundan bundan dolayı işte belli bir yerim board oldu. Hı hı. E, tanıştığımız bazı genç insanlar bana hemen Oğuz Atay'ı anlatsanıza diyorlar. Yani öyle bir <gülüyor> şeyim de Öyle, var ya. Yani. Ben de aynı. Şey. <gülüyor> bu, da, bu da hoş bir şey tabii yani evet, onu anmak. Bana çok. sadece sevinç veriyor diyebilirim yani. Peki yani sonuçta siz uzun yıllardır yani Türkiye toplumunu da yakından takip eden bir insansınız ve bu toplum üzerine düşünen de birisiniz. Yani Oğuz'un yani 70'lerden bugüne bu alımlanmasının e, ne diyeyim daha böyle sevilir olmasının ama bu sevginin böyle bir arabesk boyutlarına taşınmış olmasının, böyle bir nevi bir tutunamayan halinin kutsanmasının, hani bu kitabın bir de böyle bir şeye dönüşmesi mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu da ben kişisel olarak çok merak ediyorum. <gülüyor> ben çok fazla kaygı verici bulmuyorum Hı -hı. bunu doğrusu. Elbette böyle bir e, özenti yaratacak şey de çünkü çok benzersiz bir şey. Boldrick'le iç konuşmalar Hı -hı. falan işte tutunamayanların gidişatı özellikle Selim Işık hikayesi tabii müthiş. Yani bütün o Ankara'daki genel hep sahneleri falan, inanılmaz derinlikte bir şey ve e, asıl e, hikaye şurada. Yani Ouzatay bizim de e, gerek Enis Batur'un gerekse de bendimizin e, tahmin ettiğimiz şekilde, öngördüğümüz şekilde yeni kuşağı tamamen yerleşti diyebiliriz. Yani evet. çok sayıda işte sayısız bütün eserleri çok şey yapmış yani. Çok, e, çok sayıda e, şey yapın, baskısı yapılmış. Bu son derece sevindirici bir şey. Asıl bu yönü üzerinde durmak lazım. Yani yaşar, bu kadar dahi denebilecek seviyede hem teknik olarak hem içerik olarak e, yazım tekniği olarak da felsefesi olarak da İçerik olarak da mükemmel denebilecek bir şeyi tutturan birisi. Doğrusu bu kadar kitlelere mal olması, özellikle genç kuşağa mal olması çok sevindirici bir şey. Bundan sonra korkulacak bir şey yok. Yani Biraz hı hı. tutunamayanlar, moduna giren... Geçsinler diyorsunuz. Yerlerse de girebilirler. O kadar zarar etmez. Esas olarak yani ta işte şimdi bakıyorum 70 geçen haftaki programda şey 70 roman ödülü kazanmış 71 zannediyordum ben. Sonra sonra da tehlikeli oyunlarda 73'te yazmış. Ben 73'te hapishanedeyken ikisini, ikisini birden okudum ve keşfettim yani. Korkuyu beklerken daha sonra yayınlandı. Bir de Mustafa İnan'ın hayatını işte bir bilim adamının romanı hmm. hakikaten mesela o hem bir ahde vefadır evet, yani kendi hocasına hocası. hem de dediğim gibi yani entelektüelin örnek. bilim adamı örnek olay evet model olarak alması çok yani ben başta biraz niye bunu yazdı hmm. diye tereddütteydim gayet açık söylemek gerekirse başka. ...edebiyat yani oyunları, hikayeleri o, ve romanlarıyla bir bambaşka bir yerde. Ama şeyi an özellikle şeyi gördükten sonra... Tutunamayanlar. Hayır bu günlüğünü ha, evet, yayını hazırlarken fark ettim ki... ...hiç boşuna değil bir bilim adamının romanı Mustafa İnan'ı yazması... Çünkü büyük bir topluma karşı da aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk, bir liberal aydın olarak Hı -hı. sorumluluk hissediyor. Ee, ve onun örneği olarak da Mustafa İnan'ı aslında evet. bir nevi takdim etmiş oluyor gibi. Bunu evet yapar. ve yani rol modeli evet. olarak da e, böyle de entelektüel yani dediğinde aydın da böyle olur filan demeye getiriyor. Yani çok e, önemli biri. Evet, e, Ömer Bey e çok teşekkür yani, ederiz. Öyle, Tabii öyle, e, bu <gülüyor> e, ne diyelim? Hapishaneye girişin kötülüğünün Oğuz Atay ile karşı, karşılaşmanın iyiliğini <gülüyor> ve e, biz okurlarla buluşmasını sağladığınız için hem size ve eğer bizi dinliyorsa İnispatura evet, Tolstoy'la da <gülüyor> tanıştıran hapishanedir benim. <gülüyor> Burada ben Oğuz Atay okurların izniyle teşekkür etmiş olayım size çok teşekkür ederiz gerçekten de, programlar benim için de, için de, de yani. çok teşekkür ederiz. Bugün yine Oğuz Atay'la sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. 1975'te TRT'de yayınlanan bir dizi var. Bütün Türkiye'yi aldı götürdü. Aşk. E, o, Aşkın Memnu'nun e, tanıtım programında konuk olan isimlerden biri de Haluk Şahin'i gördüm orada. Oğuz Atay. <gülüyor> ve e, Oğuz Atay Aşkın Halit Memnu Redingiyle. ve Halit Refik üzerinden e, tutunamayan Darş romanına dair e, ve kendine dair paralellikleri anlatıyor. Evet. Şimdi ona kulak verelim. Halit Siyah'ın romanını ve tabi dolayısıyla insanlarını kendi duyarlığıma çok yakın buluyorum. Ve bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere bir romanına verdiği attan da bildiğimiz gibi Halit Siyah hep kırık hayatları anlatmıştır. Yani benim bugünkü deyimimle tutunamayanları anlatmıştır. Hayata tutunamayan, hayat karşısında genellikle hayal kırıklıklarına uğrayan insanların durumunu vermiştir. Bu yönden kendi duyarlığıma Halit Siyah'ı çok yakın buluyorum. Bu kahramanlar genellikle büyük hayaller kurarlar, yükseklere erişmek isterler fakat bazı özellikleri yüzünden yani küçük hesapları, ülkelikleri, tutuklukları ve endişeleri yüzünden sonunda hep hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat e, bu kahramanlara kaderin oyuncağı, kader kurbanı demekte de pek mümkün değildir. Çünkü Halit kahramanları bütün yaşadıkları dramlar boyunca bu dramları bilinçli olarak isimildir yani hariyan kahramanları daima kendileriyle hesaplaşırlar bu özellikle benim üzerinde durduğu çok yakın bulduğum bir e, konu